Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamdeder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de sattırmışsa, ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yöredir. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalet de ateştedir. Allah hepinize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Kardeşimizin sohbetinde çok güzel yakalanması gereken aslında noktalar vardır birincisi eğer haya azalırsa tabi imanın azalmasıyla alakalı insanda önce hatadan rahatsız olmama sonra onu savunma artık onun müdafasını yapma gündeme geliyor ki bu da maalesef toplumda en çok gündeme gelen müşküratlardan bir tanesi Allah hepimize hayır versin yine içinde sohbetin güzel bir rivayetin muhtasarını geçti. Tirmizi'de gelen güzel bir rivayet var. Tabi bütün rivayetlerin hepsi güzel de mesela kişi diyor yaşantısında zenginlikte kendinden alttakine bakarsa ilimde de kendinden üsttekine bakarsa örnek alırsa sabredenlerden ve şükredenlerden olur. Yani hadis-i şerifte aslında hepimize o kadar güzel bir ahlak var ki, malda alttakine bakıyorsun, ilimde ise üsttekine bakıyorsun. Ama bunun zıttını yaptığında sabredenlerden ve şükredenlerden ne yapmazsın? Olmazsın diyor. Yani Allah Resulü Ve Vesselam, ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız diyor ya, işte bu iki emaneti öğrensek herhalde tek tek bunlar bize çok çok fayda vereceği inancında. Bugün sizlere üzerinde durmak istediğim e, mevzulardan bir tanesi çok sual sorma meselesi. Şimdi aslında çok sual sorma mı diye başlasak ya da hiç sual sormama mı? Aleyküm Aleyküm selamlar. Niye gözüne kaçırıyor Azmi? Yıldıray'ın dersine neden gelmiyorsun Azmi? Allah sana hayal edersin. Evet, siz de hoş geldiniz. Şöyle gelebilirsiniz yakına. Ebu Davut'ta şöyle bir rivayet biliyorum ben. Kim diyor, bir sohbete gelir, hatıbın yanı başına oturursa, hayrı alır da gider. Evet. Kardeşlerim sual sormak. Sual nedir? Sual insanın bilmediği bir şeyi bilen birine nedir? Sormasıdır. Veyahut bildiği bir şeyi bir başkası da öğrensin deyip ne yapma? Sormadır. Veyahut ben de biliyorum. Benim bu bildiğimi bilsinler. Veyahut karşıdaki hatibi maksatlı ve sıkıştırma kastıyla nedir? Sormadır. Şimdi dinimizde soru sormayla alakalı birçok bablar var. Nasıl ki tevessülün hakkı ve batılı olduğu gibi yani en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ne yapın? Ona o güzel isimleriyle tevessül edin. veya salih amellerinizden diyor. Şimdi böyle olduğu gibi bunun da batılı var mı? Var. Yani şirk olan tevessülde var mı? var. Çok soru sorma meselesinde mesela Allah Resulü ve Vesselam sorundur. İlmin anahtarı nedir? Sorulardır. Birinde de çok soru sorma. Çünkü geçmiş ümmetlerin helakı hep çok soru sormaktan kaynaklandı. Onlar Resullerine çok sorular sordular ve bu soruların akabinde sordukları şeyi yapamadılar ve bu da onların belalarına sebep oldu. Şimdi bizle soru soracağız. Soru sormayı öğreneceğiz. Çünkü soru soran insanın sorduğu soru da kendisinin ilminin nerede olduğunu, aklı kabiliyetinin nasıl olduğunu, zekasının nerede olduğunu ne yapar? Gösterir. Soru sorma da insanın karşıdakinin tamamen nesidir? Bir testidir. Sorular da güzeldir. Mesela Cibril hadisinde, Gelip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a insan kılığına gelip soru sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam sorularına cevap veriyor mu? Akabinde ne diyor? Doğru söyledin diyor. Şimdi biz diyor hayret ediyorduk diyor. Hem soruyu hem de tasdik diyordu diyor. Ayete gelin şimdi İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbi şu çürümüş toz toprak olmuş şeyler nasıl diriteceksin? Ne diyor? İnanmadan. İnandım. Ama kalbim mutmain olsun diyor. Ve Allah Azze ve Celle onun kalbinin mutmain olacağı bir şeyleri gösterince inandım diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Halil'im dostum diyor. Yani soru sorma bunun da bir adabı hayrı ve şerre sebep da neleri var? Yönleri var. Şimdi bakın Bakara suresinin isminin de geldiği kıssaya bakalım. Burada, oradaki topluluk ne yapıyor? Bir kavmin yanında bir ceset buluyorlar. İsrailoğullarındaki şeriat neydi? Nerede bir ceset bulunmuşsa ve katili de bulunmamışsa o bulunan bölgedeki, bölgedeki insanlar ne yapar? Diyetini o ceset sahibinin yakınlarını öder. Yahudiler oldu bitti malı parayı çok seven insanlar. Kendileri öldürmediklerine emin oldukları için araştırıyorlar. Bu diyeti vermiyorlar. Ve zamanın nebisine gidiyorlar. Zamanın nebisine gittiklerinde selam Aleyküm selam var Ankara. Ömer hoş geldin. Zamanın nebisine gittiklerinde Allah Azze ve Celle zamanın Nebi'sine ne diyor? Bir sığır kesmelerini ve o sığırın bir e, buduyla da ölüye dokanırsan o kimin öldürdüğünü ne yapacak? Söyleyecek diyor. Şimdi indirilen emir ne kadar? Bu kadar. Net ve kesin. Ne yapacaklar? Bir sığır alacaklar. Kesecekler. Budunu ne yapacaklar? Cesede dokunacaklar. Olay bitecek. Şimdi Yahudilerdeki bakın Sorulara bakın Rengi nasıl olacak Bacakları nasıl olacak Boynuzu Artık tüyleri Neredeyse güç yetiştiremeyecek Bakın Allah Azze ve Celle Bizlere Resulünü göndermiş mi Göndermiş Onunla birlikte bizde bize bir de kitap göndermiş mi Göndermiş Aramızda ihtilaf ettiğimiz her meselede hal çaresi mi? Hal çaresi. Ama neden ve nasılları sora sora bugün dinimizi dahi yaşamaktan aciz duruma gelmişiz. Allah'tan ve Resul'dan gelen bir şey sorgulanıyor. Sorular soruluyor. Kim demiş? Kim sahilemiş? Nasıl gelmiş günümüze? Ama bunun yanında kimin söylediği dahi belirsiz bir söz... Bir amel, bir fetva ne yapılıyor? Hem de hiç sorgulanmadan hayata geçiriliyor. O sorgulanmıyor. Kur'an ve sünnetten gelen bir nas ne yapılıyor? Sorgulanır hale geliyor. Bakın bu hep çok ama yalnız soru sormaktan kaynaklanan sıkıntılardan bir tanesi. Soru sorulmaz mı? Tabii ki sorulur. Ama nasıl sorulur? Okursun, öğrenirsin, bunun akabinde bir soru sorarsın. Sahabe geliyor ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor ben yastığımın kenarına siyahla beyaz iplik koydum. Diyor anlayamadım diyor. Yani orucun iftarım e, imsakın vaktini. Aleyhissalatü vesselam senin diyor yastığın amma da enliymiş. Geceyle gündüzü içine alı vermiş. Bak nasıl bir soru. Sahabe Kur'an'ı okuyor. Okuduğunu ne yapıyor? Anladığı şekilde yaşamaya çalışıyor. Ama bir yanlışlık var. Geliyor ne yapıyor soruyor Siyahlan, beyaz ipliğin birbirinden ayrılmasında maksat neymiş Geceyle gündüzün gündüzü Birbirinden ayrılması Yine bakıyorsunuz Ayeti kerimede o nefsine zulmedeni Görmedin ne ayetinde Bu sahabeye ne yapıyor çok ağır geliyor Kendi kafalarına göre Anlama yoluna gidiyorlar Ama gelip de aleyhissalatü vesselam'a Sorduklarında ne diyor Bu sizin anladığınız gibi değil siz Lokman'ın oğluna nasihatını Kur'an'da okumadınız mı? Yani sorulan soru insana ne yapacak? Fayda getirecek şekilde. Yani bir insan kendisine lazım olacak bir şeyi ve o topluma lazım olacak bir şeyi sorarsa hem kendisini hem anlatana hem de dinleyen insanlara ne yapar? Çok fayda verir. Ama yapılan bir sohbette bulunan bir ortamda hakikaten sorulması gereken sorular varken insanlar soruları sormayıp başka bir zemine gidince bu sefer ne oluyor anlatılan mevzular da unutulma noktasına gidiyor Allah kendisinden razı olsun Ebu Bekir halifeyken ordu komutanına şöyle bir nasihat ediyor. sen diyor mahiyetindekilerine hutbe verdiğinde ne yap az ve öz konuş diyor. Eğer diyor hutbeni uzatırsan baştaki konuşmuş olduğun önemli meseleler unutulur hep en son kadar durur. Hani çocuklar yeni böyle dillendiğinde zeka testi yapmak için bir cümle kurarsın söyle bakayım ne dedim hep en sondan 2-3 tane kelime söyler Galettiniz mi? Aslında büyük insanlarda da aynı durum vardır sadece çocuklarda değil o. çünkü dikkatli dinlemediği zaman aynı ortam nedir? Onlarda da en başta ne dedim desen en sondakini tek tutamaya gider. Veyahut da en sondan bir öndeki cümleyi. İşte az ve öz konuş deyince sorularda da ne yapacak? insan kendi üzerine düşeni halledecek. Halledemediğini karşıdakine ne yapacak? Sorarak halledecek. Yoksa mesela Hanefi mezhebindeki çoraba mesle alakalı ihtilafa bakın. Fıkıh kitaplarının iki ayrı babı var. Birisi Reddül Muhtar, birisi Fetevaihin diye. Birine bakıyorsunuz aynen hadiste geldiği gibi almış. Aleyhisselatü Vesselam çoraba mest etmiştir. Hem de e, altında kocaman bir delik vardı diyor Fetevaihin'de. Reddül Muhtar da ne diyor bakın şimdi. Koyduğunda şöyle duruyorsan, yürüdüğünde taştı, şuydu, buydu hissetmiyorsan, işte üzerine şöyle meslettiğinde suyu emmiyorsa e çizme de niye çorap diyorsun ki sen bana? Aynen o Bakara kıssasında olduğu gibi bir amel dahi çok soru sorarak ne yapıyor? Yerine getirilemez hale geliyor. Halbuki Ali Selatü Vesselam çoraba ne yapmış? Mest Bugün bakın kardeşlerim öyle olmuş ki hiç kimse ehli sünnet itikadı ne yapmıyor? Bilmiyor. Ve ehli sünnet itikadını anlatmaya çalışsam bile adam kavrayamıyor. Düşünün bir Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı bir meselede. Aleykümselam küm aleykümselam Ali küm Hoş geldiniz. Yok. Kaçırdığınız ders Yıldıray Kardeşin dersiydi. <gülüyor> tamam. Olsun. Herkes nasıl iniyor. Evet. Bir gün kıtlık zamanı sahabenin birisi e, yemek yapıyor evet. ve birini gönderiyor. Diyor ki hey Allah, e, Allah Resulü'ne söyle diyor. Yemeğe gelsin. Ve yanında da getirmek istediğini getirsin. Şimdi oraya geldiklerinde hemen bir tanesi açtıktan sofraya saldırıyor. Şu diyor, "O diyor, yemeğe diyor saldırdığı gibi bir gün diyor size düşman olanlar da size böyle saldıracaktır." Ben onu da ben Yok, mesela vakti gösterir. Peki. Şimdi öyle bir ifade var ki burada. Aç olan bir adam veya korkuda olan bir adam veya duygularının kendisine herhangi bir şekilde galip kılan bir adam ne yaptığını ne yapmaz? Düşünmez, bilmez. Aynen onunla ne yapıyor? Özdeştiriyor. Aç olan birinin diyor, yemeğe saldırdığı gibi, yani istediği ne var orada? Sadece karnını doyurma. Adam şimdi ticaret yapıyor, ne yapıyor? Sadece zengin olma, doymaz ki. Daha öbürünü, daha öbürünü gider. Veyahut bir kadına, veyahut daha başka bir şeye, veyahut o korkudan kurtulmaya. Sahabe hemen diyor ki peki diyor o gün onlar çok biz az olacağız da ona mı güvenecekler diyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Siz o kadar çok olacaksınız ki ama diyor şimdi çok olmak bir güç ifadesi neymiş değil. Sel suyunun getirdiği çer çöp gibi ne yapacaksınız değersiz olacaksınız. Ve diyor Allah düşmanlarınızın size karşı olan kalbindeki korkuyu alacak sizin kalbinizi ve hemen. Sahabe o an ilk defa böyle bir kelime duymuş ve soruyor ve hemen anlamadığını soruyor bak. Dünyayı sevmek ölümden hoşlanmaktır. Allah hepimize hayır versin. Bugün birçok kimse dedik ehli sünnet itikadını bilmiyor. Öğrenmesi farzı ayına ayın olan bilgilerden de nedir? Habersiz yaşıyor. Faiz çeşitlerini hatta yemeğin nasıl olacağını bile bilmez iken dünya ve ahiretle alakalı olan bilgilerde kendisine hiç gerekmeyen bilgileri soruyor. Ama dünya ve ahireti için fayda veren meselelerde nedir soru sormuyor. Böyle olmasının nedeni şunlar kardeşlerim. O gün Allah Resulü ve Selamın ortamına baktığımızda Herkes bir şeyler soruyordu değil mi? Niye? Çünkü bir peygamber var. Gelen bir din var. Herkes karanlıkta olduğunu ne yapıyordu? Kabul ediyordu. Cehalette olduğunu, şirkin, küfrün, batağında olduğunu ne yapıyordu? Biliyordu. Ve bundan arınmak için yol arıyorlar mıydı? Arıyorlardı. Çaba gayret sarf ediyorlar mıydı? Ediyorlardı. Bakın. Allah hepinize hayır versin, anlayışınızı artırsın. Hacca gidip de diyor, haccı kabul olanın yani haccı mebrul olanın anasından doğduğu gibi bütün günahlardan ne yapar? Temizlenir diyor. Basit bir söz mü bu? Bugün hacca giden insanlar o kadar para verir ama haccın kıymetini ne yapmaz? Bilmez. Gelip de hac nasıl yapılması gerekir diye sorması gerekmez mi bir ehliler? forması gerek. Ama bu soruyu sormaktan dahi aciz ama hacca gitmekte o kadar çok ısrarcı yani israfçı davranırlar ki giyinmeden, yemek vermeden, birçok işte eşya almadan, işte boncuklar alıp dağıtmadan, işte bunu yapmazsak olmaz ya hacca mı gitmiş oluruz? Tipinde hareket ederler. Peki Allah'ı razı etmek için ne yapacağım? nasıl bir yol yöntem e, güçsem de acaba e, hacci mebrur olsun diye düşünen var mı? Yoksa. Veyahut da şimdi hacca giden gücü yetip, yol emniyet olup da hacca giden anasından doğduğu gibi oluyor. Peki bir de bunun zıttı var. Gücü yetip de yol emniyeti de varsa gitmeyen ne olarak ölür diyor? Hayahüölmüş. Ada ha Hristiyan hiç fark etmiyor. Yani insan Cibril hadisinde olduğu gibi hani İslam nedir diye başlıyor ya buradaki meseleleri güzelce merak etse, tek tek soru sorsa ve bunların manalarını öğrense düşünün Allah'a ibadetlerde şirksiz ibadet ilk başta hemen akabinde hangi ibadet var? Namaz. Benim namazım nasıl kabul olur diye bir insan soru sorması gerekirken bir bakıyor birisi bir değişik namaz kılıyor. O mu doğru bu mu doğru demeye başlıyor. Öyle diyeceğine acaba ben nasıl namaz kılmalıyım? Nasıl dost doğru namaz kılmalıyım da bu namaz beni temizlesin? Bu namaz beni her türlü kötülükten alıkoysun, her türlü hayasızlığı benden ne yapsın? Götürsün. Düşünün günde beş vakit ve bu beş vakitimizin nerede denk geldiğini bilemiyoruz bile. Ama hapiste olabilirsin. Ama köle olabilirsin. Ama bir tüccar olabilirsin. Ama bir yolcu, ama bir şoför olabilirsin. Nasıl kılarım dediğinde düşünün bir kardeş aramıştı. İstanbul'daymış. Kendisi e, bir fabrikanın şeyini yapıyordu. Ne diyorsunuz? İş takibini. Ya hocam ben her gün gidip geliyorum. Yani bir Sabah namazında evde kılabiliyorsam kılıyorum. Onun dışında hep dışarıdayım. Ne yapacaksın? Lan bir bunu halledemedin mi daha diye ben o anda boşta bulunarak bir cümle söyledim. Arkadaş durdu durdu. Ya abi dedi hoşuşturmaktan dedi yani bir namaz öğrenemedik. Tamam. Doğru olabilir ama Allah hepimize hayır versin. Bir namaz kapımızın önünden akan bir nehre benzetiliyorsan Herhalde bu namazı tekbirden selama ve tekbirden selamaya gelmeden önce de neler yapılması gerektiğini insan ne yapmalı? Öğrenmeli. Düşünün şimdi Bakara suresinin 239. ayetinde korkuda bir korku varsa yeryüzünde ne yapın? Yürüyerek veyahut binit üzerinde namazınızı kılın. Felaha erdiğinizde ne yapın? Allah'a şükredin. Doğru kılın diyor. Şimdi bir insan Hakikaten bunu bilmiyorsa birisi askerden telefon ediyor gençlerde Ya hocam diyor burada bir cemaat var. Ne cemaati bilmiyorum diyor. Nur cemaati mı diyorlar ne bir şey. e Şimdi diyor biz diyor askerdeyken diyor bu amfi diye bir yerleri varmış herhalde. Burada ders görürken diyor önümüze bir mendil diyor sererek gözümüzden diyor namaz kılabilirmişiz yapabilir miyim diyor. Niye dedim. Senin elin ayağın tutmuyor mu? Sağa dön dediklerinde dönmüyor mu? Dönüyorum. Sola dön dediklerinde yapıyorum. Sürün dediklerinde sürünüyor mu? He. Allah sana sürün demiyor ki. Ayakta dur. Rüket. Secde et. Beni zikret diyor. Yani bana itaat et. Sen bunları yapmaktan aciz misin? Değil. O zaman sen önce bunu. Da. Yani biz bize düşer. Yapmamız gereken meseleleri hakikaten sorar öğrenirsek ne yapacak? Bu bize çok fayda verecek. Geliyor bir tanesi, benim kafam çok kalın diyor. Yani hiçbir şey almıyor, ne yapayım? Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber de bu namazda sana ne yapar? Yeter diyor. Şimdi öyle insanlar var ki çok yaşlı. Adama imanı anlatıyorsun, anlıyor. Bakıyorsun, beraber geliyorsun, şurada sen namaz buluyorsun, şurada oturuyor. Şimdi birisi demezse birisi diyor Lan sen niye namaz kılmıyorsun? Müslüman değil misin? mı diyor sonra ya ben hiçbir şey bilmiyorum ki sure falan. Bak bunu biliyorsan adama ne dersin? Ya sen bunlarla kıl. Daha sonra da şunu ne yaparsın? Öğrenirsin. Yani öğrendiğin bir şeyi öğretmede de ne yapar? Bir malzemen olur. Karşıdakinin de çıkışına ne yaparsın? Yardım edersin. Yani düzgün soru sorma, öğrenmek için sual sorma insana her zaman ne yapar fayda verir e, alimlerle yarışma cahillerle münakaşa edip susturma ve itibar kazanmak için ilim öğrenen cehenneme gidecekler diyor a.s. bakın soru sormanın ise, sakındırıldığı noktalardan bir tanesi imam-ı şafiye birisi geliyor Allah kendisinden razı olsun anlamıyor böyle söylüyor söylediğini bile yakalayamıyor. Çünkü cahil alimden anlamaz ki. Hiç alim olmadı. Cahil cahildir. Cahil hareket eder. Ben diyor cahillerle tartışmak için ne yapmadım? İlim etmedim diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alimlerle yarışma, cahillerle münakaşa etme ve itibar kazanmak için ilim öğrenen cehenneme gidiyor. Belki de buradaki hadisteki vasıfların hemen hemen üçü de harici dediğimiz tayfelerde bulabilirsiniz. Onlar Kur'an okur. Ne yapmaz? Şuradan aşağı gitmez. Ve hep cedel ve olur. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak sözler söylerler. Müşrikleri bırakır. Müminlerle uğraşırlardır. Ve onları gördüğünüz yerde ne yapın? Öldürün diyor. Onların işi gücü bakın hep alimlerle uğraşmaktır. Sırf alimleri insanların gözünün önünde küçük düşürüp itibarını kaybettirmek için sorular sorarlar. Alimlerse onlara isterse cevapları isterse vermez. Vermediklerinde sanki sorunun cevabını bilmiyormuş gibi addederler. Bak korkuyorlar cevap da veremiyorlar. Halbuki işleri güçleri alimlerle yarışma kendi itibarlarına kazanmak ve münakaşa edip hatta aşmaktır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kim böyle yaparsa onu olur cehenneme gidecektir diyor. Yine kardeşlerim kötü maksatla ilim öğretmek de yanlıştır. İlmi ehli olmayana öğretmek onu kaybetmek demektir diyor. İlmi ehli olmayana öğretmek onu kaybetmek İbn-i Mace'nin 224 Noğlu rivayetinde de şöyle geliyor. Hepinizin bildiği bir rivayet. Biliyorsun değil mi Azim sen? Tamam. İlim öğrenmek herkese farzdır. Ehli olmayana ilim öğretmek domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer. Yani sorular güzel bir şey. Soru ilmin anahtarı. Ama ehli olmayana ilim öğretmekte ne yapıyor? O ilmin hem kaybedilmesini hem de karşıdakinin bu değeri bilmeyen birinin boynuna, yani domuzun boynuna altın taksan, inci taksan ne olacak? Domuz. Domuzdur. Yani ilimli de olsa domuz, ilimsiz de olsa domuz, domuz, domuz. Eti bile nedir? Yenmeyen bir hayvan. Öyleyse bu konulara da ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Çok sual sormakla alakalı bir mesele olması hasebiyle demek ki karşıda soru soranın da şahsına ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Sorulan insan da önemli, soran da önemli. Sorulan neden önemli? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden bahsederken öyle zaman gelecek ki diyor insanlar cahillere gidecekler, soru soracaklar. Bakın şimdi cevaba bakın. Onlar hem sapar hem de sapar hem sapar hem de sattırır, diyor. onun için bu yönlü çok çok dikkat etmek gerekir şimdi suali de uygun sorabilme o kişinin ilmini gösterir dedik Allah Resulü aleyhissalatü vesselam güzel sual sorma ilmin yarısıdır buyuruyor yani, güzel soru sorma ilmin yarısıdır öyleyse bizler soru sorarken ne yapacağız Düşüneceğiz, şekillendireceğiz. Ya sorayım, karşıdaki anlasın tipinde hareket etmeyeceğiz. Yanlış da anlayabilir. Doğru mu? Karşıdaki senin meramını yakalayamayıp farklı bir cevap verebilir mi? Aynı Bektaş'ın mantığı gibi. Bektaş'ın birisi bir gün camiye sesmiş esmiş, dönün, camiye bir gideyim demiş. Tam da imam içeride ayeti okuyormuş. Sarhoşken demiş ama... Bektaşi duymamış. İçeriye girdiğinde namaza yaklaşmayın. Ha Bu bana diyor demiş. Dönmüş gitmiş. İmam bile benim namaz kılmamı istemiyor demiş. Yani bektaşı mantığıyla da ne yapılmayacak? Yaklaşılmayacak. Evet. Kendisine farzı ayın olan faydalı sualleri sormak gerekir ki Allah Resulü ve Vesselam ilim hazinedir. Anahtarı sual sormaktır. Sual sorun ki Allah-u Teala sizlere merhamet etsin. Çünkü sual sormakla dört kişi mükafat alır. Soran, cevap veren, dinleyen ve bunları sever. Bakın hadis-i şerifi tekrarlıyorum. İlim hazinedir. Anahtarı sual sormaktır. Sual sorun ki Allah Azze ve Celle sizlere ne yapsın? Merhamet etsin. Ve bunda da dört kişi ne yapar? Kazanır. Soran Sorulan dinleyen ve hasber kader oradan geçmiş bunları görüp seven ne kadar güzel sakin insan bunlar deyip de ne yapın seven bakın dört kişi bir soruda ne yapıyor sebeplenebiliyor demek ki ilmin anahtarı sorudan geçiyor evet fakat burada da dikkat edecek olursanız soru sana lazım olan ayın olan bilgilerde olursa bu herkese ne yapacak? fayda verecek. Ama öyle ifsad edici sorular vardır ki bu soru sana fayda vermediği gibi sorulana da oradaki insanlara da ne yapmayacak fayda vermeyecektir. Evet. Yine kardeşlerim burada e, önemli bir noktadan bir tanesi faydalı bir soru sorulduğunda soruya cevap vermemenin büyük ve var. Taktik öğrenen kimdi dün? Faydalı bir soru sorulduğunda o faydalı bir soruya cevap vermemenin vebali dinde neymiş Çok büyükmüş. Soruya üç şekilde cevap verilir. Allah böyle dedi. Resul böyle dedi. Ya da ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya da şey bile dedi. Evet. Alimin bildiğini söylememesi, cahilin de bilmediğini sormaması helal değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle, bilmiyorsanız ilim ehline sorundur. Bu hadis-i şerif tabarağında geçiyor. Hadisi tekrarlıyorum. Alimin bildiğini söylememesi, cahilin de bilmediğini sormaması helal değildir. Çünkü Allahü Teala bilmiyorsanız, İlim eğinde ne yapın? Sorunludur. Sorunludur. Evet. İlmini başkasına bildirmeyen hazinesini gömüp kimseye yardım etmeyene benzerdir. İlmini gizleyene denizdeki balıklardan gökteki kuşlara kadar her şey lanet eder diyor. Darimi kim okudu? Duyuyor mu? Darimi hiç okuyayın yok mu? Evet. Hadisi tekrarlayıp ilmi gizleyene denizdeki balıklardan gökteki kuşlara kadar her şey ne yaparmış? Hı -hı. Evet. Cuma sabahları saat 6.30'da Müslüm dersine başladık. Gelebilirsiniz kardeşlerim. Tabi uyku daha tatlı olabilir. İlmi gizleyen kimseye kıyamette ateşten gem vurulur diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani soruldu. Karşıdakinde bu bilgi var. Bu bilgiyi vermiyorsa ama vermiyorsa neden? Şimdi öyle ortamlar var ki kardeşler hani fiyakası bozulur cakası bozulur veya insanların içinde itibarı bozulur. Şimdi öyle ortamlar var ki mesela ayda bir buçuk ayda benim gittiğim bir sohbet ortamı var buradakilerin biraz kumaşı pahalı olan insanlar. Ve bazı yerlerde yönetici, fabrikatör falan falan bunların belli şeyleri var. Evet. Şimdi adam soru soruyor. Şimdi bu sorunun cevabı birini incitecek vaziyette. Kendi aralarında da çok rahatlıkla konuşan insanlar ve hatıbı aslında öbürüne karşı kullanmaya çalışarak soru soruyorlar. Şimdi hem ilmi gizlemeyeceğim hem verdiğin cevapta birini ürkütmeyeceksin, doğruyu gündeme getireceksin, ortamı güzel koklayıp cevap vermen hakikaten önemli meselelerden bir tanesi. Ama hakikaten gerekli olan bir ortamda ilmi gizleyen bir insana ne yapılırmış ahirette? Ateşten bir gem vurulur. Nasıl ki orucun e, mükafatına baktığımızda bunun mükafatı benden diyorsa ve oruçlunun ağız kokusu benim indimde en güzel kokudan daha güzel diyorsa Allah Resulü Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle oruç bile bile kasten oruç yerinde cezasına baktığımızda ne var bir adam diyor oturtulur başında diyor birisi buradan diyor bir kanca takar ta kulağına kadar girtar adam diyor kan ve çığlık içinde sonra diyor bu yanıya geçer burası düzelir Buradan kancayı takar, tak kulağına kadar diyor yırtar. Adam diyor çığlık içinde. Bunun suçu nedir diye sorduğunda ne diyor? Orucun farziyetine inanıp, meşru bir sebebi olmadan bile bile kasten oruç yerin cezası. Muhammed Ümmet Olu. Evet. İlmin, sorulan bir ilmin anlatılmada çok büyük hayrı olduğu gibi, bilinen bir şeyin herhangi bir sebeple, Kasten gizlenmesi, öğretilmemesi de nedir? Ateşten ağzına gen vurulması. Şimdi çok çok önemli bir mesele arkadaşlar. İlim Mehli eğer hakikaten geçmişte görevini yapsalardı. Bugün ortamımız böyle mi olurdu? Hı? Bugün hem bizlerin omuzlarında o kadar çok yük var ki ve çocuklarımıza baktığımızda yani bir bakıyorsun Abdullah'a Abdullah bin Zübeyre Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüm haberi geliyor kendisi kılıcı eline alıyor, sürüklüye sürüklüye gidiyor, giderken Aleyhisselatü Vesselam'a rastlıyor. nereye gidiyorsun diyor seni diyor öldürdüklerini duydum, bununla diyor seni öldüren öldürmeye gidiyor muydu? yani kılıcı bile taşımaktan aciz bakın sahabe çocuğu Allah Resul sevgisiyle büyüyor Allah'ın emir ve nehileriyle ne yapıyor? Yaşantısını düzeltiyor. Bugün bizimkiler nasıl? He? İnşallah öyle olacak. İnşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor namazda bir çocuk sesi duyduğunda hemen ne yapardı? Kıraatı keser rüküye giderdi. Diyor. Bak namazı nasıl kıldığını çocukluların nerede kıldığını ve cemaat yaşantısının nasıl olduğunu ne yapıyor? Buralardan çıkarabilirsiniz. Yani soruları buradan sorabilirsiniz. Demek ki ilmin değeri çok büyük ve bu insanlara anlatılmalı. Karanlıktan insanlık aydınlığa ne yapmalı? Çıkarılmalı. Bu da bulunduğunuz her ortamda ilmi gündeme ne yapmanız getirmenizden alakalı. Eğer bulunduğunuz ortamlarda bildiğiniz bir şeyi gizliyorsanız, herkes bildiğinin bir yerde alimidir. Bakın ona ateşten ne yapılacak? Gem <gülüyor> vurulacak. Başka? Gördüğün bir münker düzeltmedin. imanın zayıflamasına sebep olacak. Sonra gücünün kırılmasına, bidat ehlinin, küfür ehlinin, şirk ehlinin tamamen güçlenmesine sebep olacak. Bugün düşünün dün horlanan fırkalar, bugün ta ullanan insanlar olmuş. Bugün aleyhissalatü vesselamın şekli, şemali bile Horlanan bir vaziyete gelmiş ve fitne sebebi kılınabiliyor. Bunlar Müslüman'ın, inanan insanların ilmi, Allah'ın davetini düzgün yapmadıklarından konulur. Allah hepimize fayda versin. Faydalı ilimle uğraşanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Demek ki ilmi gizleyen kimseye kıyamette ateşten gem vurulacak. İlim sahibi biliyorsa söylemeli, bilmiyorsa bilmiyorum demelidir. Fetba vermenin mensuliyeti çok büyüktür. Çünkü i̇bn Mace'de gelen rivayette bilmiyorum demek ilimdir. Yine Tabaran'da gelen rivayette alimim diyen kimse cahildir diyor. Ve Darimi'de gelen bir rivayette kim diyor sorulan bir soruya gülerek, sevinerek fetba verirse ağlayarak cehenneme ne yapar? gire? Yani sorulan sorunun yanında cevap verme de soru sorma da çok çok büyük sorumluluk ne yapıyor? Getiriyor. Ve yine sakındırılan Müslüm'deki gelen ifadede Allah Resulü diyor ki ve vesselam öyle zaman gelecek ki şunu kim yarattı? Allah. Bunu kim yarattı? Allah. Şunu kim yarattı? Allah. En son Allah'ı da kim yarattı diyecek kavim gelecek Onlardan Ateşten kaçar gibi ne yapın? Kaçınıyor Ve ihlas suresini okuyor. Tavsiye olarak da ne yapıyor? Bunu okuyor. Sorular var ama gereksiz sorular. İnsanı ne yapıyor? Helaka götürebiliyor. Hatta helakın ötesinde insanı şüpheye ne yapabiliyor? Götürebiliyor. Evet. Yine soru meselesinde ne yazık ki insanlar hakikaten kendisini ilgilendiren meseleleri ne yapmıyorlar? Sormuyorlar. Mesela ben bazı kardeşler var. Çok sam olduğum için diyorum. Bak diyorum benim kafam kel değil. Niye kel değil? Ben her şeyi merak etmem. Her şeye burnumu sokmam. Kellar için demiyorum ama ısıyı olabilir. Sadece bir şey. Bunu kaç aldın? Bunu nereden aldın? Şunu şöyle, al. ya sana gerekli mi bunlar? Öğrenince ne olacak? Hemen arkasında diyor, ya şurada şöyle daha ucuzaydı. Adam ki aldığı malına dahi ne yapamıyor? Sevinemez hale geliyor. Gereksiz sorular, hem insanları gereksiz işlere sürüklediği gibi insanların içinde hem kendi değerini düşürmene, hem de karşıdaki bir kardeşin yaptığı bir işte ondan alacağı hazzı ne yapıyor? Engelleme yoluna gidiyor. Soracağın soru hem seni hem de karşıdaki ne yapacak? İlgilendirecek. Yani insanların maslahatına uygun meseleler olacak. Evet, ehli olmayan yanlış fetva veren hainlik etmiş olur Ebu Dawud'da gelen bir var. Yine Ebu Dawud'da gelen, Kitabul Cihatta gelen bir rivayette bir gün Ali Serâti ve sefere çıkıyor. Seferdeyken bir işi icabı bir tarafa gidiyor. Giderken sahabenin birinin kafasına kaya geliyor ve kafası yarılıyor. Akabinde ihtilam oluyor. Ve namazın vakti geliyor. Bana diyor bir ruhsat yok mu? Yok diyorlar. Sahabe gusül Yarık olan yere su gidiyor ve ölür. Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde durumu arz ettiklerinde onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün diyor. Cahilliğin şifası sorma. Sorsalardı ya. O yaraya bez konurdu. Geri yanını yıkar. Oraya ne yapar? Mest ederdi diyor. Demek ki cahilliğin şifası neymiş? Sormak. Ve sormadılar. Adam sordu. Kime sordu? Ehli olmayana sordu. Onlar da adamın ne yaptı? Ölümüne sebep oldular. Halk arasında bak yarım doktor candan, yarım hoca dinde ne derler de hadisi söylemezler. Hadisin altında yatan bu yani o sözün altında yata aslında bu hadistir. Evet. Bakın yine kardeşlerim ahir zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alimler azalır, cahiller artar, alim kalmayınca da cahil ve sapık insanlara insanlar gider, onlar yanlış fetva vererek fitne çıkarırlar. Ve hem kendilerini hem de başkalarını ne yapar? saptırırlar Allah böyle zamana düşmekten bizleri korusun kardeşlerim yine bir zaman gelecek ki diyor o zamanın fakihleri ince ve karışık meseleleri ele alacak halkı şaşırtacaklar işte bunlar ümmetin en kötüleridir diyor. öyle zaman gelecek ki ümmetin fakihleri ince ve karışık meseleleri ele alacak insanları meşgul edecekler işte bunlar ümmetin en kötüleridir. 40 tane kahve içsem acaba haram mı olur? Mekruh mu olur? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Acaba şöyle şöyle etsem şöyle mi olur? İnsanları öyle meşgul etmişler ki bakın mesela bir cuma meselesinde zuhur ahır namazını nasıl çıktığını biliyor musunuz? He? Hiç araştırdınız mesela mı? Bakın şimdi nasıl çıkıyor? Oturuyorlar şimdi. Ülemamız her mesele bitmiş. Dinde eksiklik var ya oturuyorlar hallediyorlar. Bakın nasıl halletmişler. Ya biz şimdi burası İslam beldesi. E bizim elçimiz var. Casusumuz var. Tüccarımız var. Bunlar ne yapıyor? Müşrik diyarına gidiyor bir şekilde. E bunlar Cuma'yı orada ne yapacak? Nasıl kılacak? Üç Cuma'yı terk eden mü nedir? mazeretsiz terk ederse kafir olur. E şimdi geçmişe baktığımızda ki bu müşkilatlar geçmişten o zaman uçak var mı? Yok. Araba var mı klimalı? Yok. Ne var? At var, eşek var. Bir de sağlam ayak var. Başka bir şey yok. Yürü babam yürü. Yani hacca bile gidiş geliş eskiden dokuz aydan altı ay arasıymış. Düşünün yani. Hacca giden insan yani altı aydan dokuz ay arasında sürüyor bizim bu yaşadığımız yerde şimdi o zamanın şartlarıyla düşünüyorlar bugünkü şartlara göre değil ne yapalım şimdi oturmuşlar ölçmüşler pişmişler e böyle bir soru atılınca da insanlara ne yapıyor meşgul ediyor e deveye sormuşlar inişi mi seven yokuşu e düz yola ne oldu ki demiş İnsanları meşgul ederek demişler ki onları orada öyle yıkılar e cuma ne olacak şimdi onu da kılacak. Nasıl kılacak? Şimdi öyle cumayı kılacak. Arkasında zuhur ahır diye bir namaz kılacak. Allah'ım, aha sana cuma. Kabul etmedin mi? Aha sana öğle. Hangisini alırsan diye adını da değiştirmişler. Bugün camide cumayı terk et, şey istabırlar. Cumayı kıl, arkadan zuhur ahırı kılma, sana gavur gözüyle bak. Hatta açın Hanefi fıkkına ben kendi gözlerimden okuduğum için diyorum. Hanefi fıkkında aynen şöyle bir ifade var. Bu yemin meseleleri var yani 3'ten 9'a şart olsun diye bir bablar var. Ne oluyorsa artık adamın birisi eşeğe binmiş şart olsun ki demiş 3'ten 9'a bu eşekten inersem boş olsun. E ne yapalım? Adam demiş ki Oraya gitmişler olmamış. Buraya gitmişler olmamış. Eşeğe adamı bağlamışlar. Artık hoca hoca geziyorlar. En son birine gelmişler. O demiş ki eşekle caminin yanına gel cuma günü. E, hoca farzı kıldırıp da selam verdiğinde ilk demiş çıkan adamın sırtına atla oradan aşağı in senin yeminini yerine getir. Düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar aşırı giderek Bağlara gidiyorlar ki Cuma'nın farzını kıldıktan sonra dağılma zaten sünnetullah. Allah Azze ve Celle yeryüzüne ne yapın? Dağılın diyor. Yani insanlar öyle hale gelmişler ki boş soru. Yanlış işlerle uğraşma, hakkı unutturmuş. Batılı ön plana getirmiş. Ve artık bu batıl neden yapılıyor? Yapılmıyor. Münakaşasına gidilmiş de Cuma'nın hükmü, hüviyeti, önemi ne yapmış? Gitmiş. İşte iblis öyle oyun oynamış ki bizlere bizi Kur'an ve sünnetten uzaklaştıracak her türlü soru, anlayış, düşünce götürmüş ama hak olan bir meseleden ne yapmış? Bizleri uzaklaştırmış. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir zamanda ince karışık meseleleri ele alıp insanları meşgul edenlerin Ümmetimin en kötüleridir diye ne yapıyor? Kötüdür. Cehennem zebanileri günahkar hafızlara puta tapanlardan daha çok azap yapar. Çünkü bilerek yapılan günah, bilmeyerek yapılan günahtan daha kötüdür diyor. Evet, demek ki kardeşlerim şu halde lüzumsuz sual ve başka maksatlarla sual sormak doğru değildir. İmtihan gayesiyle karşıdakini sıkıştırmak için sual sormak da uygun değildir. Hadis-i şerifte öğrenmek için sual sorun, kötü maksatla sual sormayın diyor. Yine sorular, e, mesela öyle ortamlar olur ki, bir gün aleyhissalatü vesselam gece yarısı kalkıyor, Kavristan'ı ziyarete gidiyor, şehit. Ayşe annemizin kıskançlığı tutuyor ve o da arkasından takip ediyor. Allah Resulü ve Vesselam kabristanı ziyaret edip geldikten sonra Ayşe annemiz hemen kendisi geliyor hiç takip etmemiş gibi yatağa giriyor. Kendisine Cibril'in selamının olduğunu ve bir şeyler söylediğinde Ayşe annemizin bakın şöyle bir sorusu var. Allah her şeyi bilir mi? İşitir mi? Yani gayri ihtiyarı sorulan bazı nelerde var? Sorular da var. Her ne kadar bu tür sorular insanın imanlı ve itikadına zarar getirecek tipte de olsa gayri ihtiyarı yani nasıl diyeyim aklında bir perde olarak ama bir kıskançlık olabilir ama başka bir duygunun hakim olduğu bu tip sorulan sorularda insan imanına ne yapmaz? Zarar vermez. Bu da tekfirle alakalı meselelerden bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin, e, anlayış versin kardeşlerim. Evet. Bu meseleyle alakalı sormak istediğiniz bir nokta var. Yani, evet. Yani neden böyle konular seçtin? Önce hoşlanıyor musunuz bu tipte? Şimdi ilme kabı hazırlamayınca ama bir şey girmiyor. Dolu. Dersen bu sefer koyduğunda akıyor. Ve kağıt koysan sıvı bir şey koyduğunda kağıt da eriyor. Gene bir yerden kaçırıyor. Ama kap temizlenerek gidilirse çok daha fayda vereceği inancındayım. Allah hepimizin ortamını sahabe ortamı gibi yapsın. Onların hırsını Rabbim bize de versin. Burada Şöyle bir soru sorabilirdiniz aslında. Evet. Enes diyor ki hepimiz bir kapıya bakardık. Bir bedevi gelse, bir soru sorsa da biz de dinimizi öğrensekler diyor. Hep kapıya bakardık diyor. Aslında bir bedevi bulmanız lazım. Evet. Geçiyorum o zaman. <gülüyor> Allah ıslah etsin seni. Perişan Değil aslında. Ben hiç perişan eder miyim Oğuz? Hocam, Ama bu da haklı, sen de haklısın. var. <gülüyor> perişan eder, <kimi> perişan <gülüyor> <Azmi>. <gülüyor> Anlaşıldı. Evet. Küs ve dargın durmayla alakalı bir mesele üzerinde daha durmak istiyorum. Baktınız var değil mi? Duralım mı? Küs durmanın dinimizdeki yeri nedir? Evet. Nedir Fatih? Evet. Peki iman gitmiş. Tevhid zaten hakim değil. Konuşmazsa konuşmasın ya bana Onun selamına ihtiyacım var? Sanki. Görüşmese ne olacak? Tipinde. Hareket hakim mi hocam? Yok. bura. Tevhid zaten hakim değil. Şirkin hakim olduğu bir ortamda. Genel olarak. Genel olarak. Şöyle bir ortamda iki Müslümanın arasında bir dargınlık, küslük varsa hiç bu yapılma düzeltilme yoluna gidiliyor mu? Gidilmesi lazım. Ama gidilmiyor. Doğru mu? Aslında kardeşimizin de dediği gibi Allah Resulü'nün istilatü resulü, resulü bir hadisin son tarafında Ey Allah'ın kulları. Kardeşler olun, kardeşler. Birbirinize ne yapmayın? Sırt dönmeyin, sırt çevirmeyin. Bir müminin bir mümine üç günden fazla küskün kalması nedir? Dargın kalması? Haram. Değildir. Haramdır. Ama bunun önünde de, bakın, tecessüs etmeyin, tahassüs etmeyin. Birbirinize ne yapmayın? Suizan etmeyin, haset etmeyin diyor. Ve bunun akabinde, Hemen üç günden fazla ne yapmayın? Küstürmeyin, birbirinizi sık çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun, kardeşler diyor. Şimdi küstürme, erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, onu terk edip uzaklaşması, aradaki bağlılığı, ilgiyi kesmesi caiz değildir. Ne düşünüyorsun şimdi Azmi? Düşüncelerini okuyayım mı? <gülüyor> evet müminin feraseti var <gülüyor> Evet, müslüman olan ve dine uygun yaşayan akrabayı ise hiç olmasa haftada veya ayda bir ziyaret eden ve hadis-i şerifte mesela 40 günü geçirmeme var burada bizde neler var bilmeyelim akrabalık bağını kesene cennetin kokusu da nedir? Evet. Peki en çok ne yapıyoruz namazı? Çok rahatlıktan ilişkiyi ne yapabiliriz? Akrabalık bağını kesebilir. Şimdi ne olursa olsun biz Müslümanız. Onlar görüşüp görüşmemesi önemli değil. Sahabe geliyor diyor ki yaralarımız olduğu için diyorum. Sahabe gelir diyor ki Bana diyor akrabalarım hep kötülük yapıyor Ben sonlara hep iyilik yapıyorum diyor. Bak şimdi peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne bak Sen bunu hakikaten yapıyor musun? Diyor. Bak bu ne? Hayret verici bir şey Hakikaten yapıyor musun? Evet diyor Vallahi sen onlara kül yutturuyorsun diyor. Vallahi sen onlara kül yutturuyorsun diyor. Burada bize düşen neymiş? Dargın durmayacağım. Neden durmayacağım? Şimdi elin insanına anlatmada birçok yöntem arıyoruz değil mi? Ama bir kardeşlik, ama bir ticaret, ama yediriyorsun, içiriyorsun, ama bir şey yardım ediyorsun, ama bir şey hediye ediyorsun. Yani bir iyilik yapıyorsun da hemen akabinde, yani dini anlatacak yollar arıyorsun. Veyahut da o adamı kendini sevdirmeye çalışıyorsun. Çünkü insan sevmediğinden bir şey ne yapmaz? Almaz. Ama akrabada böyle bir şey yok ki. Bir enerji harcamana ihtiyaç yok. Ama biz tutuyoruz. Müslüman olduktan sonra ilk kestiğimiz bağ ne? Kafirlere bakın. Bu kadar bağları kesit değil biliyor musunuz? Kavmiyetçilik ve bir çıkar üzerinde birleşmelik nasıl? Laki, anında toparlanıyorlar. Bakın Allah düşmanlarına bakın. Hepsinin bir araya gelmesi hep kavmiyetçiliklerinden. E peki bizleri bir Allah'ın emri niye yerine getiremiyor? Demek ki şeytanın burada çok rolleri var. Haklı mısın? Cennetin ortasını mı istiyorsun? Haklı davanda vazgeçeceksin. Karşıdaki ister kabul etsin ister etmesin. Sen onun konumuna ne yapmayacaksın? Düşmeyeceksin. Hakikaten bunlar azmedilmesi gereken meseleler. Ve aynen aleyhissalatü vesselamın ee, bir kabre uğrayıp da ne diyor biliyor musunuz diyor, şu iki kabir sahibi azap görüyor hem de sizin diyor hiç önemsemediğiniz şeylerden diyor. birisi bevline dikkat etmez birisi de ne yapar laf getirir götürür. Diyor. İkisine de dikkat edilmiyor bak, hiç önemsenmiyor. Ama bunlar kabirde azap görmeye sebep oluyor mu? oluyor eskiden bakın teknoloji bu kadar e, ileri değilken Telgrafın telleri vardı, maniler vardı, mektuplar vardı değil mi? Bağlar daha güçlüydü. Peki varlık arttıkça bağlar ne oldu? Koptu. Ne olması gerekir? Bugün bakıyorsun herkesin elinde bir telefon, Habire patır kütür yazıyorlar ne yazarlar, kime yazarlar ben çok merak ediyorum. Habire, böyle hele bir öğrenciler, kız erkekti, binerken ellerinde telefon Dolmuştan inene kadar telefon, iniyor gene telefonla Ne yazarlar anlamadım. Bilmiyorum artık kime yazıyor <gülüyor> bilmiyorum. Ama bunun yanında bağların korunması, üstelik de küstlerin tamamen ne yapması? Küstüklerinin kalkmasına sebep olur. Eğer bağ varsa. Bağ olduğu zaman ortaya neler çıkar? Bakın. Büyük, küçük ne yapar? Ortaya çıkar. Ve o toplumda o akrabada büyük olan insan kimse o ne yapılır? Hatırı sayılır ve o insanın korkusu veyahut hatırı veyahut ağırlığı oradaki olayları ne yapar? Düzelmesine sebep olur. Onun için kardeşlerim akraba bağının kesilmesi hiçbir zaman hayra sebep değildir. Ve üç günden fazla dargın duran kimse şefaat olunmazsa affolunmazsa cehennemde azap görecektir. Günah işleyene ona nasihat olma niyetiyle ondan uzak durmak iyidir. Günah işleyene halini anlamayana ona ceza olmak için ondan uzak durmak nedir? İyidir. Bazen insanlar dargınlıkla uzak durmayı, mesafe koymayı ne yapamıyorlar? Ayırt edemiyorlar. Hepsini aynı kategoriye koyuyorlar. Doğru mu azmıyor? Doğrudur yani doğrudur diyorsa ben ne anladım buradan şimdi? Ben senin anladığını anlamadım ama sen demek ki bir şeyi anladın ki böyle diyorsun. Ha, ikinci geldi. Şimdi, şimdi Ka'ab bin Malik'in olayını hatırlayacak olursanız Ka'ab bin Malik'te 52 gün 53 <gülüyor> gün Kaçtı? Olabilir. Molla? 50. 50. iki 50. daha bulursan. <gülüyor> KDV'si. Evet. Neyse elli, elli küsür. Selam verdiği halde Allah Aleyhisselatü Vesselam'ı dudağı dahi ne yapmıyor? Buradan var. <gülüyor> Küs müydü? Ne yaptılar? Toplumda hiç kimse konuşmuyor. Neden bu tavır kondu? Hı? Evet. Evet. Kendine çekidüzen Burada cihat meselesi değil. Yaptığı bir günahın farkına ne yapsın? Varsın. Bu acıyı tatsın. Cennetten mahrum olmanın ne olduğunu ne yapsın? Anlasın. Birçok mesele var ki Allah onlardan razı olsun. Aleykümselam ve rahmetullahi Hoş geldin. Onların döneminde bunlar yaşanmış bize hep birbirine yapmış gelmiş örnekler olmuş. Allah onlardan razı olsun. Bugün acaba ben merak ediyorum. Ben merak etmiyorum aslında. Yok. Hiç merak etmiyorum. Yani bir kişi fazla değil iki gün birini böyle selamun aleyküm Ercan diye Ercan almadan gitsin daha herhalde duymadı. Ertesi günü yap. Gene almıyorsa üçüncüsü gün artık sen de selamı kesersin. Onun için bazı şeyleri küs veyahut tavır koymanın ne olduğunu güzel yakalamak lazım. Öyle rastgele değil. Bir de Müslümanların maslahatı için hakikaten öyle insanlar vardır ki habis ruhlu veyahut kalpleri hastalıklı bu tip insanların da tavır konularak Müslümanların cemaatinde dikkat edilmesi gereken birçok şeyleri vardır. Eğer önlemini almazsan senin de ondan ne olmaz? Bir farkın olmaz. İyiliği emrettiğinde almıyor, kötülüğünü de yayıyorsa o insanla öbür insana yaptığın dostluğu ne yapamazsın? yapamazsın. Onunla konuştuğun gibi konuşamazsın. Sırrını ne yapamazsın? Paylaşamazsın. Onun için bunlara da ne yapmalı? Dikkat etmeli. Vallahi Allah Resulü ve Vesselam şöyle diyor. Birini sevmek mi istiyorsun? Hakikaten öyleyse onunla muhabbeti kes diyor. Öyle insanlar vardır ki gidip ta evine kadar ona sevdiğini söylemek zorundasın. Dinde gelen kaydı. Ama hakikaten kardeşini sevmek mi istiyorsun? O zaman onunla muhabbeti kes Ona sevecek gücün olsun. Yani özlemen gerekiyor. Yani tepede de böyle yakalıyorsun. Bir Müslümanla yani sahabeye baktığımızda karanlık girmesinden ne yapıyor? Garebe. Kendini kötü hissetmeye çalışıyor. Kardeşimden benim arama nedir? Karanlık girecek diyor. Ama öyle hale geliyor ki insani ilişkiler Onda da ne yapacaksın? Kardeşini sevmek mi istiyorsun? Onunla muhabbeti ne yap? Kes. Yani devamlı görüşme sevecek gücün olsun. Yine bir Müslüman bir Müslümanla görüşmeden önce onun yanına giderken sünnet olan nedir? Onun hakkında hep iyi düşüncelere sahip olarak yanına gidersin. İyi niyet taşırsın. Ve bu şekilde gittiğin zaman kardeşinden gelecek şeytanın oynayacak her şeye nedir? Sabredeceksen de güç olur. Ama şartlı gidersen bu sefer ondaki görmediğin şeyleri de şeytan sana ne yapar? Çok rahatlıkla gösterebilir. Onun için ilişkilerde, insani ilişkilerde tabii herkesin takınacağı tavır var. Bir de bazı insanların takınacağı tavırlar vardır. Bunlar çok çok önemlidir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ben diyor selam veriyordum dudağına bakıyordum. Acaba içinden alıyor mu? Yani dudağı bile ne yapmıyor? kıpırdamıyor. Başkasından da rahatsız oluyor yoksa Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığım. Hangisi? Öbürlerine hiç rahatsız olmuyorlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dudağı dahi kıpırdamadı. Beni çok ağrım ayırıyor. Allah hepimize hayır versin. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. Bu meselede en önemli meselelerden bir tanesi de bakın muadda da geliyor. İnsanların amelleri diyor ve vesselam pazartesi ve perşembe günleri Allahu Teala'ya ne yapılır? Arzu olunur. Hak Teala kendisine şirk koşmayan herkes affeder. Ancak bu muafiretten birbirine kin tutan iki kişi istifade edemez. O iki kişi barışıncaya kadar amellerini getirmeyin der diyor Melekler. Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın hadis-i şerifi tekrarlıyorum insanların amelleri pazartesi ve perşembe Allah'a ne yapılır? arz edilir, şirk koşmadığı müddetçe onun günahlarını Allah ne yapar? affeder ama iki kişi aralarında dargınlık küslük varsa onların amellerini bana ne yapmayın? getirmeyin der diyor Allah azze ve celle böyle huyu varsa bizlerden götürsün, hayrını getirsin bir de unutmayalım ki kardeşlerim Hucurat suresinde kardeşlerinizin arasını ne yapın güzel iki kişi arasında olmaz mı? olur, İnsanız. hepimiz ne yapıyoruz nefis taşıyoruz, bugün çok çok iyi anlaşan insanların yarın birbirine belki de silah çektiği de olabilir mi? mümkün, üçüncü şahsa ne düşüyormuş? onların arasını adaletle bulma. O kadar. Yani adaletle bulma. Burada eğer böyle bir tavra gidersek, bu da nedir? Bize birçok hayrı beraberinde getirir. Müslüman kardeşine üç günden fazla dargın duran kimse ölünce cehenneme girer diyor. Nesiline gelen ifade. Cehennemde günahı kadar ceza çektikten sonra çıkar. Yahut şefaata veya affa uğrarsa cehenneme girmez diyor hadis şerifte şerefte. Evet. Ara bulma ve yalan meselesine buyur Ecef sen sor ben, ben soracak? Sorabilirsin. Benim için sıkıntı yani, yok. Buyur. Ka'ab bin Malik o alakalı. Ka'ab bin Malik'ti. Evet. Malik. Şimdi orada Allah Resulü vardı. Allah Resulü'nün o öldü. Din bitti. Evet. şimdi onun takıldığı tavrı talanan sahibi haklı pozisyonda Evet. da orada haklı pozisyonda Tabii. günümüze geliyorum ben buna iki kere selam vermişim bu selamımı almıyor ben diyorum ki ben Allah için selam verdim bu da benim yanlışımı görmüş selamımı almıyor yani ikimiz de kendimizi oradaki sahabenin yerine koyuyoruz yani, onu yapamaz taraf, ha. Haklı anladım. Evet. bunu burada nasıl halledeceğiz bunu bu şekilde yapamazsın Öyle meseleler vardır ki kişinin ferden tavır koyması gereken meseleler vardır. Öyle meseleler vardır ki kişinin başkalarıyla tavır koyması. Öyle meseleler vardır ki cemaatle, öyle meseleler vardır ki cemaat ve emirle. İnsan kişisel, rastgele tavır koyamaz. Anlatabildim mi? Orada Ka'ab bin Malik olayında e, konulan tavır şahsi miydi? Yoksa ayetten isabildi. Yani cemaat, emir hepsi nedir? Var. Söz konusu olan bir şey. Evet. Ama bakın Mekke'de insanlar eziyet içinde, işkence içinde bir cuma namazı farz olduğu halde ne yapılmamış? Kılınmamış. Ama Medine'de ne yapılmış? Kılınmış. Çünkü orası da küfür bölgesi ama orada Müslümanlara saldırı yok. Yani can emniyeti var. Fakat Mekke'de can emniyeti var mı? Yok. Yok. Aleyhissalatü Vesselam Mekke'deyken kılmıyor. Ama Medine'de sahabeler ne yapıyor? Çok rahatlıkla kılıyor. Yani şartlar oluştuğunda yani Ferden mesela bir adam ne yapıyor? E, sapan taşıyla oynuyor. Ne diyor? Görüyor. Yapma diyor. Allah Resulü bunu ne yaptı? Yasakladı. Şimdi söyleyen söylediğini biliyor. Söylenilen de söylenenin ne olduğunu ne yapıyor? Biliyor. Anlatabildim mi? Bak iki kayda dönemli. Sen ne söylediğinin farkındasın. Söylenen de onun ne söylendiğinin farkında. Sapan taşıyla ne yapma? Taş atma. Bu diyor göz çıkarır kafayı yarar. Başka hiçbir şey ne yapmaz? Yapmaz. Ertesi günü görüyor mu onu? Görüyor. Ne diyor? Vallahi diyor bir daha seni bu hal üzerine görürsem. Ne yaparım? Gördüğümde selam Vermem. Hasta olsan gelmem. Cenazene katılmam. Müslümanı Müslüman üzerindeki hakları mı? Peki kafir mi dedi? Değil. Karşıdakine caydırıcı bir şeyle ne yapıyor? Hem dostluğunu hem Müslümanlık kardeşliğini yaparak gidiyor. Şimdi ikisi çok iyi arkadaş. O onu bir münkerde veya o onu bir münkerde gördü. Bu şekilde davransa. Herkes dikkat etmez mi bunlar ne kadar iyi arkadaş niye böyle davranıyorlar niye selamlaşmıyorlar? ne yapacak öbürü otomatik ben bunda vazgeçme yoluna gidecek mesela bu şuna benzer Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselama geliyor komşusunu şikayet ediyor şikayet sebebi ne bugünkü gibi askiler maskiler yok biliyorsunuz panazol sistemleri yok neler vardı eskiden Biraz şöyle gidelim. Benim çocukluğumda vardı. Kuyuları. Ne kuyuları? Şey, He. kuyuları. Evet. <gülüyor> Tutuyor. Gider. Veya lağım kuyusunu diyelim. Komşusunun. Ben uyutacak şeyler mi anlatıyorum? Ben sen dinlerken uyudun muyum? <gülüyor> He. Ne yapıyor? Gidiyor. Evinin tam duvarının dibine eşiyor. Ve sular, kokular Komşunun odasının içinden çıkıyor ve durun, Ne kadar kaldır dediyse kaldırmıyor. Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o komşusunun münkerine mani olma verdiği cevap. Sen diyor insanların çokça gelip geçtiği bir zaman bütün eşyanı topla yolun ortasına çıkar. Ve herkes sana soracak. Niye çıktın? Komşumun yaptığı eziyet bak diyor o zaman ne olacak hakikaten tam böyle insanların böyle geldikleri bir kalabalık saatte bütün eşyasını çıkartıyor tabi bizimki gibi kardolatlar, oturma odaları falan değil galibenler bir şey yok ne yapıyorsun komşumun eziyetinden yalvararak gel diyor komşu evine gel nereden istiyorsan ben çukur oradan kazacağım bakın mümkere mani olma ama bugün çok değişik sistemlerden ne yapılıyor Bunlar halledilmeye çalışılıyor. Bilmiyorum sorunun cevabı bu oldu. Evet. Şimdi buyurun. E, bugün e, bizim kardeşlerimiz arasında sigara gibi bir eee var. Mesela biz e, böyle bir şey yapsak. Desek ki kardeş bu haram mı? Kendisi de haram olduğuna iman ediyor ve evet, haramdır diyor. Evet. Peki biz desek ki kardeş bunu bırakana kadar biz sana selam vermeyeceğiz. Evet. desek <gülüyor> ben bir sefer bunu ben uyguladım ee, oldu mu birkaç sefer arkadaşı kendi e, şey yaptı yani evet. selamlarında şu yoluna gitti hatta bir e, bu sayda söylemiş. Bu da ya nereden aklına geldi falan dedi ee, böyle bir şey uygulansa ama bir de şu bir hastalık var mesela böyle bir şey uygulandı aman vermeseniz vermeyin gibi iman zaaflığı. Çünkü biraz önceki meselede o insanlar selamın ne olduğunu, işte dışlanmanın ne olduğunu, topluluktan ayrılmanın ne olduğunu bilen insanlar. İmanı kamil insanlar. Ama bugün bunu acaba yapsak, kardeşi o fiilinden döner mi? Döner mi yoksa hepten kardeşimizi mi kaybederiz? Şimdi benim yanında hiç kimse sigara içmiyor. Ben kimsenin sigara içtiğini görmüyorum birinci cevabım bu senin yanında sigara içen oluyor mu? şimdi şöyle o çare değil sonuçta her şeyi gören bir değil. Allah var yani doğru metodun da güzel bir şey ama dikkat edersen burada hadis-i şerifte ikisi de sahabe ikisi de söyleyen ve söylenilen ne olduğunu anlayabilecek ve tartabilecek ve söylenen sözün nereye gittiğini yakalayabilen bir pozisyonda. Evet. Eğer böyle bir ortama gelmeden bu şekilde bir hareket ettiğin zaman müjdeleme yolu değil, korkutma yolu olur ki bu da kökten her şeyin bitmesine sebep olabilir. Evet. Böyle şeylerde, tabi burada benim kendi zanlı galibim değil, bir Müslümanın ayıbını örtmen, çünkü günahlar da bir yerde ayıp değil, ifşa etmeme onlara dua etme ve acaba kardeşimin imanını artırıcı nasıl bir hareket edelim tipinde hareket ederek e, onları eğitme yoluna gidebiliriz maalesef bazı günahlar var ki e, veba mikrobu gibi insanlara girmiş hakikaten girmiş ne yaparsan yap bir yerden bir şekilde ne yapıyor bulaşabiliyor Bala siz uğraşın yapabiliyorum diyorsanız yapın. Ben kendimi bunda ehil ve güçlü hissetmiyorum. Ben yani size geçen evde bir haber çıktı işte e, sigaranın e, şeyinde domuz e, kanı, kanı kullanıldığı evet. gibi bir şey oldu. Ben o haberi aldım arkadaşım birine okutturdum. E-mail olarak gönderdim okudu okutturdum. E, ya yok olmaz falan. <gülüyor> evet valla ben kendimi o yönüne ehil görmüyorum e, muhakkak ki işlenen günahların hayır olmadığı açık mesela sigara da iyi bir şey değil şu an mesela şöyle bir meclisimizde e, sigara içildiğini düşünün ne olur muhakkak şimdi ortaya çıkarmama şeyine sanmıyorum çünkü evet sanmıyorsun o zaman, o zaman yani onun dediğini yap. <gülüyor> onun dediğini yap o zaman. Yani insan, e, Şimdi şunu kastettim yapsın ben yapsın her zaman. Şey Yok. Allah hepimize yardım etsin. Ee, ne bileyim. Ee, bazı şeyler var ki üzerine direkt gidemiyor. Mesela İbn-i gelen bir rivayette biz Allah Resulü'nden diyor önce imanı sonra Kur'an'ı öğrendi ve Kur'an sayesinde de ne yaptık? İmanımızı arttırdık. ve Ömer'in dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. Eğer diyor bu içki Mekke'de değil de şey Medine'de değil de Mekke'de haram kılınsaydı Ömer'in nefsi de dahil buna ne yapamazdık? Güç yetiştiremezdik. Hani insan istiyor ki insan öğrendiği bir şeyle hemen amel etsin. Doğrusu da bu değil mi? Yani hemen hayatına geçirsin. Ama öyle ortamlar oluyor ki Adam kendindeki hatayı bırak. Kafirlerle ne kadar güzel anlaşıyor. Müslümana geldi mi 50 tane buluyor. Kafirin bir tane kelimesini konuşmuyor. Geliyor Müslüman. Şöyle oturuyor. Şöyle kalkıyor. Şunu konuşuyor. Şunu. Halbuki öyle mi konuşuyor? Konuşmasın güzel. Öyle mi oturuyor? Oturuşunu düzel. Bunu yapma yoluna gitmiyor. Sigara meselesi veyahut diğer günahları. Ele aldığımız zaman. Bilmiyorum. Ben direkt meselenin üzerine gitmenin e, karşıdaki anlamamışsa çok büyük zararlar getireceği var. Ama yapılabilir. Ya, ağabeyim, kardeşim, Şimdi birebir bazen halledilen işler vardır, bir de toplumda yapılan şeyler vardır. Şimdi geçen günü kardeşiniz ki sen de daha bir geçen bir konuşma yaptım. Mesela gelen kardeşim ben rahatsız oldu. Şimdi bir konuşmanın gittiği ortam var. O gün kader gelen bir adam var. Adam bir bakar camideki alıştığı bir sohbeti burada görmeyince ne yapar? Rahatsızlık duyabiliyor. Ama o sohbetin hakikaten orada yapılması da gerekmiyor. İlla o bir kişi rahatsız olacak tipinde yapılma Ama e, o ortamın maslahati içinde yapılacak, Müslümanların maslahati içinde yapılacak şeyler mi? Ömer'i gördüğünde korkmayan adam mı var? Hı? ama Ömer'in kalbi yumuşak altın gibi bir kalbi vardı ama Ömer'in görünüşü, davranışları sert gibi ne yapıyordu? gözükebiliyorum. Bir de insanlar günahtaki ısrarıyla hayırdaki ısrarı aynı değil yani aynı değil hayırda yarışmadaki güç kuvvetle şerdeki yarışmadaki güç kuvvet aynı değil Mesela ifk hadisesinde bunu sahabelerin arasından örnek verelim. Allah Azze ve Celle kitabında o sözü duyduklarında bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi diyor. Ama bu bile ne yaptı? Hayır oldu diyor. Bugün biz de hayır laf duyduğumuzda hemen eşimize, çocuğumuza, arkadaşımıza bunu yetiştirmiyoruz. Neyi yetiştiriyor? Şu şuna yan baktı. Şunun suratı eğriydi. Şu şöyle etti. Orada oturuyordu, bu burada oturuyordu. Şu şöyle yaptı, bu böyle. Şerde yarıştığımız gibi hayır da ne yapayım yarışmıyoruz. Bu da birçok meselelere sebep oluyor. Aynı aleyhissalatü vesselamın önemsemediğiniz iki mesele var. Bunlar birisi idrar öbürü de nedir? Laf getirip götürmüyor. Bunların hepsi de birçok müşkulatlara ne yapıyor? Sebep oluyor. Buyur Ramazan. Bu evet. araya ne değil Bu üç günden fazla suç konusu ne mesela istisna yani insan, en yakındaki insan tekfir etmiş seni. evet şimdi tekfir ayrı bir mesele yani şimdi tekfir mu ya merak şimdi tekfir etti mi ee, nasıl diyeyim sen hiç süt bozulmasını gördün mü yani hiç böyle mesela ekşi böyle peynir, peynir var, gibi olduğunu gördün mü aynen öyle olur evet. işte yani bu küstükle alakası yok. Tekfir ayrı bir olay. olay Tabii mi? çok farklı bir olay. Küstük ayrı bir olay. Tekfir etti mi bu sefer cennetle cehennem gibi <gülüyor> ayrılıyorsun. Ya onda varsa ona, sende varsa sana, sende yoksa dönüp dolaşıp karşıdakine gidiyor. Yani o olay farklı, bu olay farklı. Tamam. Evet. Allah hepimize hayır versin. Ahim. Müslümanların birbirine olan haklarından birisi de iki kişinin arasını bulma, küstleri barıştırmadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nafile, namaz, oruç ve sadakadan daha faziletli amel iki kişi arasını bulma ve düzeltmektir. Çünkü ara bozukluğu dini kökünden yıkar. Evet. Bakın hadis-i şerif tekrarlıyor. Nafile, namaz, oruç ve sadakadan daha faziletli amel İki kişinin arasını bulmak ve düzeltmektir. Çünkü ara bozukluğu dini kökünde ne yapar? Yıkar. Hasetin başlaması, boğuzun başlaması, gıybetin, dedikodun, nersinin başlaması neden? Hep bu tür hastalıklarda kaynaklanıyor. Evet. İki kişinin arasını düzeltmek için yalan bile ne yapılır? Söylenebilir. Mümin her kabahati işleyebilir, günah işleyebilir, cimri olabilir ama yalan söyleyene sadece yalan nerede söyler? İki kişinin arası dargınsa onların arasını yapmak için söyleyebilir. Evet, Müslümandan alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir müminin din kardeşiyle üç günden fazla dargın durması caiz değildir. Üç gün geçtikten sonra onunla karşılaşırsan. Ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa birlikte sevabı ortak olurlar. Yok. Selamı almazsa almayan günaha girer. Selam verme veren küs durma mensuliyetinden kurtulmuş olur. Artık bütün günah almayana devrulmuş. Evet. Peki bir de küs durmanın sebebi nedir? Bu da çok önemlidir. Demin odada da soran arkadaşlar oldu. Şimdi alacak verecek meselesi midir? Para meselesi midir? İtibar meselesi midir? Konuşmaz ama kin gütmezse küsturanların günahı ne olur? Ee, i̇şte nefret etmeme şartıyla ondan zarar gelir diye konuşmazsa küs olur mu? Olmaz. Ee, günah işleyene, büyüklük taslayana, kendini beğenene Sizinle alay edene nasihat olmak niyetiyle ondan uzak durmak dinin getirdiği kaydelerdendir. Bakın tekrarlıyorum. Günah işleyene yani delilleriyle hani demin sapan atan büyüklük taslayan kendini beğenen ve sizinle alay edene nasihat olmak niyetiyle alakayı kesip uzak durmak küslük değildir. Anladın mı? Hani arada böyle bakıyorum ki Anlayamadım. Neyi yani? anlayamadım. <gülüyor> Konuyu Ha Tamam Allah evet, evet yani insan günah işlemekle aslında arkadaşından uzak durur. Ee, ve şeytan Allah bizleri affetsin öyle bir pozisyona getirir ki insanı sevaplar insanları bir araya getirir mi? günahlar ne yapar biliyor musunuz? İlk sevdiğinle senin arana ne yapar? Açar. Günahlar böyledir. İlk işareti sevdiğin tevhid ehli insanı küçük görmeye başlarsın. Ondan uzak durmaya, onun hatalarını görmeye başlarsın. İşte günahlar insana bunu gösterir. Sevaplarsa ayıbını örtmeyi ve Allah'ın da senin ayıbını örtmeyi getirir. Allah hepimizi anlayışlı kılsın. Hayırdan ayırmasın. Olabilir bir tartışma olur. İnsanlar darılabilir. Birbirleriyle konuşmayabilirler. Ama özür dileyip arayı düzelten insan hayır alıp ne yapar? Götürür. Fakat Bukhari'de şöyle bir rivayet var. Allah hepimize anlayış versin kardeşler. Barışa yana, yanaşmayan inatçı, dargın şey barışa yanaşmayan inatçı Dargın kimseyi Allahu Teala sevmez. Evet. Barışa yanaşmayan, inatçı kişiyi Allahu Teala ne yapmaz, sevmez. Evet. Şimdi şöyle bir soru sorulabilir. Tamam, bana dargın bir arkadaş geldi, özür diledi. Özründe samimi olmadığını sanıyorum. Özrünü kabul etmek zorunda mı? Samimi olmasa bile özrünü kabul etmek gerekiyor. Çünkü hadis-i şerifte özür dilemek üzere gelen din kardeşiniz, niyetinde samimi olmasa bile siz özrünü kabul edin. hakim duayet ettiği hadiste, özür dilemek üzere gelen din kardeşiniz diyor, samimi olmadığını, ki bu da bir zandır, orada, samimi olmadığına inansanız dahi özrünü kabul edin. Özür dilemek üç şekilde, üç türde olur kardeşler. Yaptığı şeye mazeret göstermek. Mesela işte şöyleydim de yapamadım işte uyudum kaldım, unuttum veyahut da şöyle şöyle olaylar oldu da bundan kaldı demeli. Ee, kişi doğru mu yanlış mı bunu araştırmadan kabul etmelidir. Karşıdakinin ayıbını ne yapmamalı? dökmememek yani özür diliyorsa. Din kardeşinin özrünü kabul etmeyen Kevser havuzundan içemezdir. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm. Aleyküm. Yine Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve günahlardan birisi de diyor, Müslüman kardeşi özür dilediğinde özrünü kabul etmemek. Özrü kabul etmeyen, özür dileyenin günahını da yüklenmiş olurdur İbn Mace. Çünkü hayrı selam veren ne yapıyor? Evet. Alıp gidiyor. Evet. Bu hadis-i şerifler din kardeşinin kötülük yaptığını ve özrünün yalan olduğunu bilmeyen kimse içindir. Çünkü e, bunun özrünü reddetmek Müslüman'a suizan etmek olur. İkincisi Yaptım ama bir daha yapmam. Keşke yapmasaydım diyerek özür dilemişse bu suçunu kabul edip özür dilemektir. Müslümanın özrünü bu yönünü reddetmekte yine günahlar Tamam yaptım. Ama yani, keşke böyle hareket etmeseydim derse yine özrünü ne yapacaksın? Kabul edeceğim. Allahü Teala özür dileyenin özrünü kabul eder diyor. Mümin affetmesi için Özür dilemesini bekler, münafık ayıpların ortaya çıkmasını ister. Mümin, tekrarlıyorum hadis şerifi, affetmesi için özür dilemesini bekler, münafıksa ayıpların ortaya dökülmesini bekler. Üçüncüsü, yapmadım diyerek inkar etmek. Yalan söylediğini bilerek özrünü kabul etmek o kimseyi affetmekten olur. Şimdi. İsa Aleyhisselam hırsızlık yapan birini görür. Allah'tan kork diyor. Niye malik olmadığın bir malı çalıyorsun? O da diyor ki vallahi ya İsa diyor. Ben hırsızlık yapmıyorum diyor. İsa Aleyhisselam gözümün gördüğünü yalanladım. Kulağımın işittiğine ne yaptım? İman ettim, inandım diyor. Şimdi hırsızlığın belası mı büyük? Yoksa Allah adına yalan yarı yemin etmenin mi? Hangisi? Bakın, demek ki böyle bir vakayla karşı karşıya kaldığınızda gerçi, karşıdaki yalan bile söylese özünü ne yapıyorsunuz? Kabul ediyorsunuz. Gözümün gördüğünü yalanladım. Kulağımın işittiğine ne yaptım? İnandım. Bizler nasıl davranırız? Allah adına da yemin ederse. Başka bir şey mi yemin ederse. Bilmiyorum. Zaten yalan e, zaten e, hata eden insanın çok yalan söylediğini görür, şey Çok yemin ettiğini görürsünüz. Dürüst bir insan yeminine ihtiyaç duymaz. Yalan söyleyen, hata yapan adamlara bakın. İlk şey, vallahi billahi yapmadım, vallahi billahi etmedim diye başlıyor. <gülüyor> Doğru insanın yalana şey yeminine ihtiyacı yok. Ki. Yok. Birinci yanlış buradan başlıyor ama sen Allah rızası için affedeceksin. Onun rızası için. Affedersen Allah da seni yükseltir diyor üstündeki ifade de. Sen Allah rızası için affediyorsun. Allah da seni ne yapıyor? Yükseltiyor. Bunu alçaltıyor. Ama sen yükseliyorsun. Affedin ki affedilesiniz diyor. Ahmet'in müsletinde gelen rivayette affedin ki siz de ne yapın? Affedilesiniz diyor. Kaba davranana nazik olun. Zulmedeni affedin. vermeyeni ihsan edin. Kendinden uzaklaşana yaklaşın. Bu hareketleri yaparsanız yüksek derecelere erişirsiniz diyor. Tekrarlıyorum hadisi. Kaba davranana siz yumuşak olun. Zulmedeni affedin. Vermeyene ihsan edin. Kendinden uzaklaşana siz yaklaşın ki yüksek derecelere ne yapın? Erişin diyor. Evet bunlar da hakikaten azmedilmesi gereken. Bir sohbette da ıslah edemeyeceksen demiştim. Nasıl dedim? Yani bir hata. yani şey olduğu zaman e, ıslahla beraberdir. O, İslah, o zaman o, o hocaya sor. <gülüyor> ben ne <mi> dedim? <gülüyor> Nasıl dedim? Ben çıkaramadım onun için. Hayırlısı inşallah. Ben hatırlayamadım. Şimdi ayeti kerimede Araf 199 muydu? Sen af yolunu tut İyili. iyiliği emret cahillerde yüz çevir diyor. Şimdi İslam'daki kaideler bunlardır. Ama bazı şeyler var ki insanların iman dereceleri tecrübeleri birçok meseleyi anlamakta aciz duruma düşebilir. Mesela bir gıybet meselesini baplarını Bunları bir bir tek tek işlememiz insanların kafalarında da bulantıyı götürmek içindir. İnsanlar bir araya geldiğinde hayrı konuşsalar, bizler şerri anlatmanın yerine tevhidi ne yaparız? Anlatırız daha da güzelleşir. E, mesela Bukhari'de gelen bir rivayette kaçıncı ciltteydiniz? He, gel diyor, bizimle diyor bir saat otur, senin ne yapalım? imanlı. Allah bizleri bu ahlakta kılsın. Amin. Bir araya gelip de oturup imanını eksilten Kardeşinin kalbinde başka bir kardeşe buğuz kin atanlardan elemesin biz. Evet. Yeter mi bu? Evet, peki. Amin. Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü Allah anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Değerli vakitlerinizi aldıysak hakkınızı helal edin. Rabbim hayırımızı artırsın. Her türlü şerden bizleri uzak kılsın. Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Unutmayalım ki e, her yapılan hayrın muhakkak bir neticesi vardır düşünün bir tarlaya ekmişsiniz sürmüşsünüz ekmişsiniz muhakkak ektiğiniz bir şey nasıl sürdüyseniz o şekilde ne yapacak yüzümüze mahsul olarak gelecektir düşünün öyle reşberler vardır ki tarlayı sürerler karpuz ekmek için adam der ki burayı 99 kere süreceksin 100. de ne yapacak ekeceksin der Adam der ki nereden bilecek bu der. Ben bunu 98 kere süre, 99'da ne yaparım? Ekerim. Ama o karkus içindeki çekirdek tanesi senin kaç kere sürdüğünü ne yapar? Götürür. Çünkü çiftçi orayı süre süre süre onu ne yapmıştır? Tecrübe etmiştir. Sürülen tarladan çıkan ne, nasıl sürülmüşse öyle de çıkacak. Ee, mahsul nedir? Bellidir. Bunun yanında ekilen ekin, tohum, Veyahut ayrı kodlarının çıkması, bunlar hep bizlerin bir şeylere dikkat edip etmemeden kaynaklanır. Evet, odadan bazı arkadaşlar, Harun Hoca'dan Kur'an dinleyelim diyorlar. Harun, pilav yeyip yorgunluk mu var? Dinleyelim mi arkadaşlar? Dinleyelim, dinleyelim. Evet, buyur Harun Bey. Tamam inşallah, subhanakir, Allah'ım Evet kardeşler, Rabbim ilimde yukarı bakan, maldaysa aşağı bakanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri hayırda yarışan, yarıştıran sanmı kullardan eylesin. Birbirimizi anlayışlı kılsın. Şimdi geçmişten bazı kardeşler zaman zaman yolculuklarda veyahut da bazı şeylerde birçok anları paylaşmışızdır. Bir gün ormandayım. Birden yağmur başladı. Şimdi ormanda yağmur başlayınca iyice gür olarak iner. Arkasında ne olur azmi? kışa evet. çıkar sis olur ormanda bir sis tabakası meydana gelir oturduğum yerden ormana bakarken yağmurun akabinde ormanın tamamen sisle kaplı olduğunu gördüm yanımdakine dedim ki şu karşıda ne var orman var ormanı görüyor musun yok Niye? orman orada değil mi Orada aradaki engel ne? Aradaki engeller hep bizim cahilliğimizdir, kabalığımızdır, ustupsuzluğumuzdur, ahlaksızlığımızdır, imanı eksilten hareketlerimizdir. Başkasına yakışmasından hoşlanıp kendi nefsimize yapıldığında hoşlanmadığımız davranışlardır. İşte bu sisi kaldırdığımızda orman zaten orada. Yani cennet Ayakkabı bağından bize daha yakın. Aleyhisselatü Vesselam ağzı duruyor. Cehennem diyor. Cehennem de ayakkabı bağından size nedir? Daha yakındır. Öyleyse o sisleri ne yapacağız? Aferin. Çok güzel. Evet. Buyur Aleyhisselam. Aleyküm selamlar. Evet. Selam. Dinleyip Selam. Selam. de gitseydiniz ya. Devam. Marvel画 Devam. Anladım ben. <gülüyor> Allah razı olsun. Aleyküm selam. Ver tabi ya. Neyi? <gülüyor> <Boardwalkui> <newspaper. gülüyor> e Bismillahirrahmanirrahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء <قدير> الذي خلق الموت والحياه ليبلواكم من يكم <أحسن> عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوم فارجع البصر هل ترى من فطور ثمَّ رجِعَ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَقْلِبْ إلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئٌ وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحْ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَ الْشَّيَاطِينِ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 Təkadu təməyəz minəl vəyir Kullama hulqyə fiyyə fəvcun səələhum khazanətuhə Alem yətikum nəzir Qalua bələ qad jəəə nəzir fəkəzəbna وَقُلْ مَا نَنزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كنا في أصحاب فعترفوا بذنبهم فسق قل لأصحاب السعيير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير اَن سِرُّهُ فَلَكُمْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ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 أَمْ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبلهم فكيف وَلَ يَ إ الطَّرِ تَقَهُ صفات وَقُ بِ ما يمسكُ إِ الرَّحم إِهُ بكُ شيءَ بصير Aman هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور Aman هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلج في عطوه ونفور، أفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّا يَمْشِي سَوِيًّا سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي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 Kul inna ma'limu 'indallah wa inna ma ana zulfatan Qul araytum in ahlakani Allah ve man ma'ya ou ستعلمون من هو في ظلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ما أكم غورا فما يأتيكم بما Evet kardeşler, bugünkü sohbetimiz burada bitti. Hakkınızı helal edin. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah Azze ve Celle, hepinize hayırlı olsun. Selamun rahmetullahi. Buyurun. Arap pilavı yaptık. Üzümlü, tarçınlı. Elinizde yemek şartıyla buyurun. Evet, selamünaleyküm. <gülüyor>